Karanlığın Çocukları Büyü Müzikleri Hazırlayan ve sunan Aylin Ünal E, Açılışı da Philip Cluss'ın Witches of Venice isimli 2008 yılındaki çalışmasından 3 tane parçayı arka arkaya dinledik. The Witches Rushing, The Wind Blows, The Witches Banas isimli 3 çalışmasını dinledik Cluss'ın. Bu akşam programda özellikle bahsetmek istediğim konu Cadılar. E, elime bir kitap geçti gene. Aslında geçti değil bayağıdır vardı da Sadece tekrar bir geldi Bu kitabı Giovanni Scognomilo'dan edinmiştim ee, Ufak bir cep kitabı aslında Ketrin Paulson isimli bir yazarın yazmış olduğu ee, Büyü ve cadıcılık üzerine bir el kitabı Yani etrafta bulunabilecek Bunun gibi binlerce kitaptan bir tanesi aslında ee, orada cadılara ilişkin yapmış olduğu tanımlamalar arasında bazı şeyler hoşuma gitti aslında. Ee, paylaşmak istedim ben de programda. Hem de bu arada cadı denince nedense onunla ilgili müzikler biraz ürkütücü oluyor. Ee, bunu da çok anlayamıyorum. Neden cadı fikri sürekli bir ürküten, korkutan... Ee, tanımlamalar getiriyor insanın aklına ya da ki birazdan ben size bu kitapta yazan tanımlamayı da okumaya çalışacağım ya yani okuyacağım aslında. Ve orada da e, çok da cadılarla ilgili iyi tanımlamalar yapmamışlar ama e, cadı müzikleri yani cadılarla alakalı müzikler gerçekten çok korkutucu bence. E, hep derinden bir takım korkulara dokunmak istiyormuş gibi geliyor bana sanki oradaki müzik ya da belki de tarihte gerçekten de insanlar bu inanç üzerine düşünerek pek çok kişinin canını yaktıkları için belki de artık hep cadı e, kavramı bizde korku uyandırıyor da olabilir çünkü bu inanç çevresinde bir sürü insanın da canı yanmış e, yani insanlar cadı olduğu için yakılmışlar öldürülmüşler ...ve adı çekmişler gerçekten de... ...böyle bir inanç yüzünden... ...belki de ondan gerçek kökü... ...çok gerçek acılara dayandığı için belki de... ...neyse... ...bu kitapta... E, ...yani... ...Büyü ve Cadıcılık kitabında... ...bir tanım var... ...cadı tanımı... ...o da şöyle bir tanım... ...George Gifford... ...nun yapmış olduğu bir tanımlama bu... ...16. yüzyılda yapılmış... E, ...yapılmış olan... ...bir tanımlama... Ve şöyle söylüyor: e, iyileştirmek, zarar vermek, e, bazı şeylerin içerisine gizem katmak ya da kimi gizemlerin üzerine açmak, kehanetler ortaya atmak, insanların ruhunu ele geçirmek için şeytanla işbirliği yapan kişiler olarak adlandırılıyor cadılar. Bu e, tanımlama içerisinde açıkçası geçen şu kelimenin altını çizmek istiyorum. insanların ruhunu ele geçirmek için. Çünkü bu daha sonra kitabın içerisinde farklı bir hikaye bağlanıyor ve ilginç, bayağı hoşuma giden bir hikaye bu. Onu da birazdan anlatacağım size. O da şuradan geliyor. E, cadı insanların ruhunu ele geçirebiliyor. Bunun için şeytanla işbirliği içerisine giriyor. Fakat bunun nasıl yapıyor olduğu hoş bir hikaye olmuş. E, rüya Rüyalar yoluyla yapıyor cadılar. insanların ruhunu rüya yoluyla ele geçiriyorlarmış. Fakat e, bu rüya bildiğimiz e, rüyaya yatan kimsenin rüyasına girmek değil de cadı kendisi bir rüya yaratıyor. Ve o kişi bu rüyanın içerisinde kendini buluyor. Yani e, cadı o insanın rüyasına girmiyor. O kişi birdenbire kendisini cadının yarattığı rüyanın içerisinde buluyor. Bunun da nedeni e, o kişinin rüyasında değil de cadının bu rüyayı kendisinin oluşturmasının da nedeni e, tam anlamıyla o insanın bütün duyularına, dürtülerine, inançlarına ve umutlarına e, hakim olabilmek amacıylaymış Ve e, bunun da bir tanımı var. E, rüya ...emilmesi tanımı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum aslında. Bu tarz kitaplardaki bu tanımlamalar yani bu terimler... ...işte farklı dillerde Türkçe çevirinde rüya emilmesi... ...İngilizce anlamı da buna tekabül eden karşılığı aslında... ...veya diğer dillerde. Bu terimlemeler bizim kullandığımız kelimelerle... ...ifade etmek amacıyla seçtiğimiz kelimeler aslında kaldı ki... Ee, şöyle de bir şey var inanışa göre çünkü daha evvelde programlarda söylemiştim zaten işte müziğin ve işte kelimelerin ne kadar da önemli olduğunu bir içerisinde. Olay asıl olanda o zaten biz bu kelimelerin aslını hiçbir şekilde bilemiyoruz. Yani sadece tanımlamak için kelimelere ihtiyacımız olduğundan bunların karşılığında... Kendimiz bir takım kelimeler koyuyoruz ama asıl bu kelimelerin gerçekten ne olduğunu sadece o işte uğraşan kişiler biliyor. Yani bu işi e, yapan, yaptığı söylenen kimseler biliyor. Çünkü ona zaten o isim bilmek demek, e, o gücü elde etmek anlamı yani inanışa göre en azından edebi e, kaynaklara baktığımızda bu konuyla ilgili. Ya da... E, Tarihi kaynaklara baktığımızda ya da kurmaca işte kaynaklara baktığımız zaman. E, zaten o kelimenin aslını bilmenin de e, ona sahip olma anlamına geldiğini çoğu kez karşılaşıyoruz bununla. Romanlarda karşılaşıyoruz, popüler örneklerde karşılaşıyoruz. E, dolayısıyla kelimeler önemli ve bu karşılıklar bizim e, kendimizin ifade etmek için seçtiğimiz karşılıkları aslında gerçekten ne olduğunu onun kendi kelimesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Cadı da bizim bulduğumuz bir kelime ama belki cadı denilen şey için kullanılan kelime çok daha farklıdır herhalde. En azından e, fantastik edebiyat için böyle. Yani fantastik edebiyat konularında genelde böyle söyleniliyor. O kelimeyi bilmek ona sahip olmakla aynı anlama geliyor. E, neyse işte rüyanın içinde eminmek gibi e, bir karşılığı var ve rüyanın ...cadı kendi yarattığı rüyasın içerisine... ...ruhunu ele geçirmek istediği... ...kişiyi çağırıyor... ...ve daha sonra... ...bu kişiyle... ...iletişime geçiyor... ...bu iletişime geçmenin... ...farklı yönleri var... E, ...farklı... ...çeşitleri var... ...sizin de tahmin edebileceğiniz gibi... E, ...iletişim derken... ...aklınıza gelebilecek her türlü... ...iletişim enstrümanını... ...bu rüyaların içerisinde cadılar... E, ruhlarını ele geçirmek istedikleri Adamlarla beraber Kullanıyorlar Daha sonra e, O cadı bu ruhu ele geçirdikten sonra Ne oluyor e, Sonra şöyle bir şey oluyor e, O ad, insan Bu ruhunun ele geçirildiğini Tabi ki de bilmiyor Bir cadı tarafından ele geçirildiğini Fakat Bunu hissediyor Vücudunda hissedebiliyor bu gerginlik olabiliyor. Zaman zaman vücudunda kimi gerginliklere neden olabiliyor. Bu gerginlikleri kendi gündelik hayatına bağlıyor nedenini. Ama aslında temelinde en en en derin temelinde cadıyla yapmış olduğu o karşılaşma yatıyormuş. En azından bu kitap da böyle yazıyor. Biraz kurgusal olarak da aynı zamanda. Ve eğer bu kişi şanslıysa ki şöyle şanslıysa yani bu kişinin bu gerginliğini üzerine atabilecek herhangi bir enstrümanı varsa bu enstrüman sadece müzik aleti olarak değil aslında ee, dışarıya atmasını sağlayacak herhangi bir şey yazı yazmak olabilir fotoğraf çekmek olabilir elbette müzik yapmak olabilir ee, şiir yazmak dans etmek hmm. ya da Başka bir takım bir şeyler yemek yapmak belki de olabilir. Eğer şanslıysa bir enstrümanı varsa dışarı yatmasına yarayacak ve bu enstrümanın nasıl kullanması gerektiğini biliyorsa cadıyla yapmış olduğu bu karşılaşmadan edindiği etkilenimi enstrümanı yoluyla dışarıya vurabiliyor. Bu çok ilginç çünkü aslında diğer taraftan baktığımız zaman tabii ki bütün o zaman sanat tarihinin altında cadılar yatıyor. Bu ee, ...çıkarımını yapabiliriz sadece... ...bu kitaptaki kurgusu anlatımından. O hoş, e, ilginç bir bağlantı olmuş. Hoş bir anlatım olmuş. Ayrıca bunu paylaşmak istemiştim. Daha evvel en azından... ...böyle düşünmemiştik. Yani tamamen... ...cadılarla bu şekilde bağlanabileceğini düşünmemiştim. Her ne kadar hoş... E, ...sentimen gibi... ...çizgi romanlardaki... Her ne kadar sent ben cadı değilse de en azından kişilerin rüyasına girip orada nüfuz etme hikayesi orada çok Neil Gaiman tarafından çok ustalıklı bir şekilde anlatılmıştır gerçekten de. Belki o kadar ustalıklı değil ama gene de ilginç ve okunması keyifli bir hikaye olmuş bu kitabın içerisinde. Cadılardan bahsetmeye devam edeceğim. Daha güçlerini annelerinden alabiliyorlarmış ya da ailelerinden alabiliyorlarmış ama asıl olarak şeytandan aldıkları söyleniyor cadıların güçlerini Dönüşüm özellikleri var. Ee, diğer pek çok gerçeküstü yaratığında olabildiği gibi ve pek çok şeye dönüşebiliyor. Kedi, köpek, kurbağa, koyun gibi. Ee, bu arada yine başka bir ilginç bir şey. Ee, o da baya farklı geldi bana. Cadının izi diye bir şey var. Ee, yani ba bazen insanların, insanların karşısına çıkabiliyor cadı ve onların Boynunda iz bırakıyor. Bu iz e, bir ısırık izi. Kırmızı renkte olabildiği gibi başka renklerde de olabiliyor. Ve çeşitli boyutlarda olabiliyor. Bu ısırık izi aynı zamanda şeytanın da izi oluyormuş. Ama tabii hemen ne akla geliyor? Bu ısırık izi o, o doğrudan. Çünkü bir de bu ısırık izi buradan kan içiyorlar bu cadılar. Dolayısıyla hemen buradan bağlantı... ...olduğu gibi vampire çıkıyor aslında. Ee, sadece şu kitap, elimdeki bu kitap işte böyle bir cadıların kan içtiğini ve... E, ...boyunlarına ısırık izi bırakarak burada kendi e, işaretlerini koyduğunu söylüyor. Dolayısıyla da aslında vampire daha farklı bir da getirilmiş oluyor diğer taraftan. Bir cadı tanımlaması da vampire getirilmiş oluyor böylelikle. Ee, cadılar törenler yapıyorlar... Bu törenler önemli çünkü genellikle bu törenlerde e, cadılar aynı zamanda ne yapıyorlar büyü, e, büyü yapıyorlar. Ve bu törenlerde 13'lü gruplar halinde toplanıyorlar. E, genellikle bu törenleri uçarak gidebiliyorlar, e, buharlaşarak gidebiliyorlar bir herhangi bir kendilerinin uçmasını sağlayacak halı ya da işte süpürge gibi şeylerin üzerine çıkarak e, kendi ulaşımlarını sağlıyorlar ve bu törenlere gidiyorlar. Özellikle Şubatın ikisi, Ağustos'un biri, Aralık'ın biri ve Temmuz'un 23'ü ayrıca e, bu Cadlar Bayram denilen döneme denk gelen zamanda. Cadıların tören yapmak için seçtikleri özellikle günler arasında yer alıyor. Ee, bu törenler, bu büyü törenlerini ormanların içinde yapabiliyorlar. Ay ışığında yapabiliyorlar. Fırtınalı bir gecede ya da sahil kenarında yapabiliyorlar. Cadıların kendi güçlerini koruyabilmeleri için ve devam ettirebilmeleri için sırlarını saklamaları gerekiyor diğer bütün... Ee, gerçeküstü yaratıklarında yapmış olduğu gibi yani kimliklerini belirlememeleri onların gücünü sağlayacak yegane şey oluyor. Diğer taraftan da tabi cadı avlarına karşı korumaları için diyebiliriz. Ee, büyülerin büyü törenlerinde bir takım e, yöntemleri var ki gene bu yöntemler çoğunlukla karşımıza çıkan yöntemlerle çok benzeşiyor. Hemen hemen e, pek çok popüler büyük kitabında aynı yöntem neredeyse karşımıza çıkıyor. Burada da aynı yöntem gene. E, gezegenlerin e, konumları önemli tören için. Çünkü günün her saati ve haftanın her günü bir gezegenle ilişkili aslında. Ve yapılacak büyüye göre e, çünkü gezegenlerin de ayrı güçleri var. Örneğin e, aşk büyüsü yapılmak isteniyorsa bu Venüs. Savaş e, ya yani birine zarar vermek isteniliyor, isteniliyorsa bu Mars. E, yani gezegenlerin güçlerini anlama geldiklerini de bilmek gerekiyor. E, ve amacın, amacına göre bir cadı, amacına göre kendi amacına göre bu törenlerde gezegeni seçiyor ve o gezegenin en uygun olduğu günü, saati bulup o günü o saatte e, törenini yapmaya başlıyor. Ve gene işte karşımıza bizim çok bildiğimiz, tanıdığımız, her yerde karşımıza çıkan o meşhur çember çıkıyor. Bir çember çiziyor cadılarda. Bu çemberi tebeşirle de çizebiliyorlar. E, ya da herhangi bir kırmızı renk veren bir şeyle de çizebiliyorlar. Yere çiziliyor bu çember. Çemberin çapı. 9 santim oluyor ve onun e, 6 adım içerisine 8 santim çapında başka bir iç çember çiziliyor. Cadı bu çembere giriyor. Girmeden evvel de zaten şöyle e, çemberin ağzını açık bırakıyor. Önce çizdiği çemberin ağzını açık bırakıyor. Sonra o ağızdan içeriye giriyor çemberin girdiği zaman da çemberlerin ağzını kapatıyor. Bu çemberin inanışa göre e, özelliği nedeni şuymuş. Çünkü çember yapıldığı zaman kötü ruhlara karşı cadıyı koruyor. E, ve aynı zamanda cadının da e, büyüye ya yapmak istediği büyüye odaklanmasını, daha rahat odaklanmasını sağlıyor bu çemberler. Dolayısıyla e, çemberlerin çizilme nedeni de ...bu yere ve sonra... ...işte neyse artık bu... ...amacı... ...büyü töreninin... ...o törenin amacına uygun bir şekilde... ...danslar... ...müzik ya da hareketler... ...yapılıyor... ...birbiri peşi sıra... ...büyüyü gerçekleştirmek için... ...şimdi madem... E, ...çember dedik ve bu çember... ...diyoruz hep de karşımıza çıkıyor... E, ...we are ...circle... Diye bir cadı parçası dinleyeceğiz şimdi. Sonrasında ben biraz cadıların bu yemek içmek mevzularından, koku mevzularından bahsetmek istiyorum. Ee, böyle devam edeceğiz programa. Parça dinledik, farklı farklı. Ee, son dinlediğimiz Round and Round and Round isini bir deneme idi aslında. Bu şeylerle ilgili e, gerçeküstü yaratıklar, cadılar, e, büyücüler, büyü aynlar ilgili bir müzik çalışması yapılmış olan e, böyle bir albüm bu. İçerisinde bu tarz bir sürü de sesler var. Ben de sevdim aslında ama hepsini birden arka arkaya koymak biraz beni ürküttüğü için bir tanesini çaldım. Belki başka bir tane daha çalabilirim. Şimdi cadıların yeme içme alışkanlıkları, kokuyla olan bağlantılarıdan biraz bahsedelim istiyorum. Pek çok büyük kitabında... Olduğu gibi bunda da cadıların da görüyoruz ki ve pek çok büyücünün de olduğu gibi doğadaki olan her şeyle ilgili olduklarını görüyoruz. Çünkü güçlerini doğadan alıyorlar. Kendileri de doğanın bir parçası oldukları için onlara bütün gücünü veren şey de doğa. Dolayısıyla büyücüler ve cadılar doğayı çok iyi gözlemleyip doğanın gücünü aslında kendilerine alıp, Emanet alıp bunu zihin güçleriyle ya da bir takım başka güçlerle beraber kendi istekleri doğrultusunda evrilterek kullanıyorlar. Her hemen hemen her bitkinin, her taşın, her rengin anlamları var. Belki en fazla, en popüler olanlarından bir tanesi bizim adam otu ya da mandrake olarak İngilizce'de bildiğimiz en güçlü. Bu büyü bitkilerinden bir tanesi bu. E, cadılar tarafından da kullanılıyor aynı şekilde. Mandrake adam otu denilen bitki. Normalde kökü insana benzediği için e, adam otu ismini alıyor. Ve e, bir inanışa göre topraktan çıkarıldığı zaman çığlık atıyormuş bu ot. Ve e, aşk büyüsünde kullanılıyor özellikle adam otu. ...yaprakları... ...kullanılıyor... ...bunun dışında... E, ...ne? Kehribar... ...taşı var... E, ...ben biraz hastayım... ...burnumu çekiyorum... <gülüyor> ...kusura bakmayın bir haftadan beri... E, ...salgın da var galiba... ...bu arada büyüğü bir kenara bırakırsak... ...ve cadıları işin gerçeği... ...bir salgın var... ...virüs ya da neyse... Ona da ben kapıldım. Dolayısıyla geliyorum o ses bilmiyorum ama bunun mu çekme sesim ki buna engel olmaya çalışıyorum. Ve bu yüzden özür dilerim. Neyse kehribar diyordum taşlardan. Bunun çok yüksek bir spiritüel gücü varmış kehribar taşının. Cadılar tarafından da sıklıkla kullanılırmış. Nar narından, nar aynı şekilde cadılar tarafından sıklıkla kullanıldığı özellikle de aşk büyülerinde çokça kullanıldığı gözüküyor. Kan, kanı görüyoruz. Kanın e, şey, törenlerde, e, özellikle taze kanın pek çok e, büyü e, ne, büyü e, ne, iksir. Ha, i̇ksirinde ve reçetelerinde kullanıldığını kanın görüyoruz. Özellikle de şeytanla beraber yapılan m, ayinlerde kan sıklıkla ortaya çıkıyor karşımıza çıkıyor ee, biraz karışık oluyor yani bir yemekten bahsediyorum bir taştan bir kandan ama burada da karışık vermiş zaten ee, havuç havuç var havuç aşk ikisilerinde kullanılıyor özellikle de eski Yunanlardan beri çok güçlü bir afrodizyakmış eğer e, şarabın içerisinde alınıyorsa şarap içmek tan hoşlananlar varsa eğer aranızda e, konsan de, konsantrasyon dikkatin art, artmasını sağlıyormuş havuç şarabın içerisinde artık o nasıl şarabın içerisinde onları bilmiyorum ama belki havuç şarabı diye bir şey varsa e, ya bunlar tabii ki de aslında bunların hepsi e, tamamen bunlara inanarak hareket etmek ortaça zihniyle günümüze ayak uydurmaya çalışmaktan farklı bir şey değil aslında diğer taraftan ben bunları sadece biraz e, <gülüyor> eğlence olsun diye okuyorum bu arada e, başka neler var gene horoz horoz var e, özellikle aşk ikiselerinde kullanılan e, tüyleri e, Romalılar tarafından kilitleri açmak için kullanılıyormuş ve aynı zamanda kötü enerjiye karşı horozun tüyü koruyucu bir görev görüyormuş. Bunun dışında... Başka? Neler? Kristal. Kristal var. Kristal de yorgunluğu alıyor. Cadı şeyinde, cadı terminolojisinde yorgunluğu alan... Ee, ve dikkatin toplanmasını sağlayan aynı zamanda bir iletken olduğu için de niyet e, ki niyet e, bu arada çok önemli bir büyü içerisinde çünkü niyet ne kadar güçlü olursa bir o kadar tutuyor. Niyetin iletilmesini sağlayan e, aletlerden bir tanesi ee, başka bakıyorum tabi burada e, örneğin şey de var yani Ejderha kanı da var örneğin burada. Bu da çok fazla aşk iksirinde kullanılan bir içerik. Eğer bulabiliyorsanız... E ...bunu kullanırsanız... ...ejderha kanını kendi yapacağınız aşk iksirinde çokça işe yarıyor. Aynı şekilde ejderha kanı e bir aşk iksiri yapmak için. Başka da başka bir sürü de böyle... Limon örneğin voodoo, voodoo büyülerinde sıklıkla gözüken kullanılan bir içerik diyor. Özellikle de Kuzey Afrika büyüsünde çok fazla limon kullanılıyormuş. E, niyetin işte da, daha evvelde dediğim gibi niyet önemli. Niyetin gerçekleşmesine yardımcı olan içeriklerden bir tanesi. Bunlar nasıl kullanılıyor? E, i̇şte eğer yenilecek içilecek bir şeylerse bunlar... İksir yapmak için yani bu büyü iksirini yapmak için karıştırılıp kullanılıyor. Ve daha sonra e, bu ya bunu yapacak olan cadı tarafından içiliyor. Ya da cadının etkin olmak istediği kişiye yediriliyor, içiliyor. Ya da taşlarsa örneğin bunlar da cadılar tarafından bir şekilde taşınıyor. E, üzerlerine koyuyorlar. Böylelikle o taşın da gücünü alıyorlar. Aslında bende çok da fazla... Bu konuyla ilgili artık konuşmasam mı diyorum. Çünkü parça da çalmak istiyorum diğer taraftan. Ee, şimdi sırada dinleyeceğimiz parça. O zaman gene aynı e, çalışmadan gelsin madem. Ee, şu şey bu yaratıklar, cadılar, canavallar için yapılan bir deneme demiştim. Deneme, denemeler dizisi var. Oradan gelsin. Royal Chant sonra gene başka parçalarda programa devam edelim the de cadılardan korunmanın yollarını söyleyeyim aslında kapatmaya doğru ağır ağır ilerlerken biz eğer cadıların evinize gelmesini istemiyorsanız yere tuz döküyorsunuz çünkü cadılar tuzdan hoşlanmıyorlar bir cadı asla tuz yemiyormuş e, ve tuzu sevmiyormuş dolayısıyla aslında yani cadı olup olmadığını anlamanız için bile tuz üzerine dökmeniz ya da onu tuzla karşı karşıya bırakmanız da yeterli olabilir. Ee, yere de tuz dökerseniz eğer cadıların evinize gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Evinize gelmiyorlar ama rüyalarınıza girmesini hiçbir şekilde engelleyemiyorsunuz maalesef. Ve eğer ruhunuzu ele geçirmek istiyorlarsa sizi kendi rüyalarına davet edebiliyorlar. Eee Sıradaki parça Mars Volta'dan gelecek. Onların bir ilginç cadı ile ilgili bir hikayeleri varmış. Cadı tahtası ile ilgili aslında. Bu cadı tahtası üzerine harfler konulan e, ve kimi şeklinde e, yuvarlak bazen oluyor ya da başka bir e, taş da olabiliyor ya da herhangi başka bir e, ağır bir şey. E, ta tahtanın üzerinde harfler var ve soru soruluyor. Daha sonra bu taş e, sorunun cevabını verecek olan harflere doğru kendi kendisine hareket ediyor. Bu düzene cadı tahtası deniliyor. E, Mars Volta grubu da bu cadı tahtasını aldıkları dönem 2008 yılında e, tam da e, albüm için kayda girdikleri dönemmişti. Bad Goliat in Goliath albümleri için ve e, bu sırada bu cadı tahtasının Uğursuzluğuna çok fazla inanmışlar. Çünkü tam da bu cadı tahtasını aldığı dönemlerde bu albümü kayıt ederlerken başlarına bir süre uğursuzluk gelmiş. Dolayısıyla bu albümlerin de bu uğursuzluğun bu cadı tahtasına aslında bir şekilde itaaf etmişler. Başlarına gelen bunca uğursuzluk ve artık bu albümden bu uğursuzlukların hepsinden kurtulmak istemişler. Ve aynı zamanda o cadı tahtasında. ...yakmışlar. E, Mars Volta'nın bu albümü... Bedlam in Goliath... E, ...2008 yılında yayınlanmış olan albümden bir parça gelecek. Cadı tahtasının... ...ve cadılının lanetine karşı. Şimdi onu dinleyeceğiz. Hatta sonuna geldik neredeyse. Kapatmadan evvel ben bana ilham olan bütün büyücülere, cadılara, cadı hepsine teşekkür etmek istiyorum. E, beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum vakitlerini ayırdıkları için. Herhangi bir hatam olduysa gene affola. Parçayı e, kapatacağım şimdi. Kapat, kapanış parçası sırada gelecek ve... E, Fak hatırlatmalar. Karanın Çocukları et gmail.com programın e-posta adresi. Karanın benim hiçbir zaman e, tam tamına dakikası dakikasını güncellemeyi beceremediğim bloğu. Fakat elimden geleni yapıyorum. E, biraz geç güncelleniyor olsa da eninde sonunda güncelleniyor. Buradan e, kayıtları dinleyebiliyorsunuz kimi kayıtları ve çalınan parçalarının listelerini görebiliyorsunuz. Herkese size tekrar çok teşekkür ediyorum ve kapanış parçamızı bu sefer e, bizim topraklarımızdan bir parçayla bitirmek istiyorum. Hem de zaten aslında kendilerinin ya da parçalarının doğrudan bu programla bir alakası olmasa da yoruma açık olduğunu her seferinde söylüyorum zaten bu konunun bana anımsatmış olduğu duygular itibariyle ve yeni albümleri de hazır çıkmak üzereyken de anmak vesilesiyle onları bir taraftan sıradaki parçamızda kapanış parçası Replikas'tan gelecek. Umarım yeni albümlerinde çok kısa zamanda dinleme şansına erişiriz diye düşünüyorum. Herkese iyi geceler. hazırlayan ve sunan Aile